Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kızı olan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş elemeyi göz nuru. Ödlekler başa geçmiş. Derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor.